Bir. Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç Evet Ayda Birden bir kez daha merhaba ben Eczacı Mustafa Turunç Tüm dinleyenlere sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz efendim Evet yeni bir yıla girdik ve yeni yılın ilk programı biraz gecikmeli de olsa Ayda Bir devam ediyor Ben yeni yılda tüm umutların yaşardığı daha aydınlık daha demokratik ve barış içinde bir ülke toplum diliyorum Bu dileklerimle de söze başlayalım Evet bu dileklerde bulunuyoruz ama son gelişmelere baktığımızda bu dilekler oluşacak mı noktasında toplumun belli bir kesimlerin ciddi tereddütleri var. Bu da nereden geliyor? İşte bizim de bu ayki konumuzu da teşkil edecek. Efendim hepiniz biliyorsunuz heykeldi, alkoldü, işte Telekom Arena statındaki Galatasaray taraftarının yaptığı tezahüratlar ve tepkiler, üniversite gençliğinin hak taleplerinde gördüğü şiddet... Adalet sistemimizde uzun bir dönemdir e, yeni bir değişiklik, yeni bir teşkilatlanma. Bütün bunları sevgili, değerli konuğumla beraber tartışacağız. Onların değerli görüşlerini de paylaşmış olacağız. Tabii konuğumu söylemeden evvel biraz gerilere gitmek istiyorum. E, sevgili konuğumla tanışma şansını ben 1997'lerde elde ettim. E, dün gibi hatırlıyorum e, bir... Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu'nda sevgili konuğum geldi ve çok hararetli bir işten bir şekilde ülkenin o dönemki karanlık dönemiyle ilgili endişelerini dile getirerek bir eylem yapılması gerektiğini bizlere söyledi. Bu eylemle ilgili yöntemi tüm topluma yayabilmek için de önce elektrikleri kapatma gibi bir yol yöntemi de önermişti. Dün gibi hatırlıyorum. Birçok meslek odasından temsilen gelen arkadaşların bir kısmının e, tebessümleri ve bu işi e, çok topluma yayamayız endişeleri içinde e, ortak bir karar aldık. E, sevgili konuğumun da isim babalığıyla beraber başlayan bir dönemde e, ben hatırladığım kadarıyla Ali İzzar e, mimarlar odasından bir arkadaşımız birkaç tane daha kişi. ...bu işleri biraz önderlik yaptık... ...asla liderlik demiyorum... ...çünkü bu topluma yayılan böyle bir lider görüntüsünde... ...içinde olmayan bir hareketti... ...ve... E, ...bu hareket... ...çok e, Türkiye genelinde... ...en olabilecek... ...en sevimli, kırıp dökmeden ama... ...yaygın bir şekilde olması açısından da... ...bence ilk ve tek eylemdi... ...tabii konumuz bu değil ama... ...sevgili konuğumu sanıyorum... ...isim vermeme de artık gerek yok... Bu ülkenin gidişiyle ilgili derdi olan, sözünü sakınmadan söyleyen, aydınlık bir insan... ...hepiniz biliyorsunuz Avukat Ergin Cimmen. Sayın Cimmen hoş geldiniz efendim. Efendim hoş bulduk, bu güzel laflarınız için çok Estağfurullah, çok yok hepsini hak ediyorsunuz. Yani, yani e, hak eden insana hak eden şeyleri de söylemek lazım. Belki bu zaman zaman eksiklik gösteriyoruz ama gerçekten bu konuda da... E, Önder olan Çok bu bu hareketi Önderiniz. ilk ile ilgili bize güç veren insansınız. Onu her yerde söylerim. Bir kez daha tekrar etmiş olayım. Tabii konumuz şey değil. Ee, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi değil ama bence o eylem, eylemin başlangıcı ve sonuçlarıyla ilgili bence siyasi ve sosyolojik bir tahlilinde yapılması gerekiyor. En azından biz yapmasak, birebirilerinin yapması gerekiyor. Ancak... Konumuza dönmeden ve şunu sormak istiyorum. Yani o dönemlerde bir mafya, siyaset, tarikat üçgeni içinde gerçekten bir karanlık dönemdi, bir baskıcı dönemdi. O günlerde böyle bir tepkiyi çok yaygın bir şekilde yaptık ve belli bir dönemde de bir amaca da hizmet etti diye düşünüyorum. Amaçlar konusunda tereddüt olmakla beraber ama önemli bir eylemdi. O dönemlerde böyle bir eylem yaptık ama o dönemden bugüne geldiğimizde... Kara, karanlık o dönem, endişe ettiğimiz dönemden daha iyi bir döneme doğru gidiyor muyuz diye başlayayım sonra gerisi gelecek. Buyurun efendim. Tabii o eylemden işte kısaca bahsedeyim dediniz sizde. O eylemdeki asıl amaç e, yurttaşın talebini ortaya koyabilmesiydi. Evet. Yani meseleleri çözmek ayrı. Meselelerin çözülmesinin e, parametreleri çok ayrı yani bir e, eylemle ve evet, çok önemli bir eylem gerçekten de e, yani dünya çapında bir şey bu Yok. toplum yaptı. Evet. Şimdi sizsiz liderlikten falan bahsettiniz ya o da o olayın lideri aslında Ayşe Teyze'ydi. Doğru. Ahmet abiydi. Hasan amcaydı. Yani ışığını yakıp söndüren herkes aslında o i, lider lider lider. Çok Doğru. açık. Yani Doğru. bu Doğru. bu eylemin güzelliği buradan geliyor. Doğru. O saat bize Bizim işimiz bunun ilk kıvılcımını vermekti diyorsunuz. Tevazu içinde. Tabii evet. ki buydu. Yani evet. ve bunun dışında bir, bir şey görüldü orada. Yani çok tepkisiz bir toplum. işte e, görüşlerini öne sürmek istemeyen, genel sorunlara müdahil e, olmak istemeyen e, insanlardan müteşekkil bir toplum olduğunu düşünüyordu. Aslında öyle değilmiş. değilmiş evet. Bu ortaya kondu yani. orada. Doğru. ...yani günlerce... yani o ilk ...hatta bölümle, bu eylem çeşitliğini... ...bu halkımız yarattı... ...yani biz başlarken farklıydık... ...ama öyle bir tabii. noktaya geldi ki... ...ışık kapatma, tabii. sönmenin dışında... ...tavalar, tencereler, tabii, musikiler, tabii, ...yürüyüşlere tabii. kadar giden... ...vatandaşlıktan bir... yurttaşlığa geçtik aynen, aslında... Aynen, ...orada... Doğru, doğru. ...yani yurttaşlığın içinde... ...işte genel sorunlara müdahil olma... E, ...güdüsü var aslında... ...yani evet. genel sorun... ...bizim dışımızda olan bir sorun değil... ...o benim aynı zamanda sorunum olduğu ortaya çıktı. Ee, böylesi bir e, eylemlik içinde e, gittik her nadesi. Yani durum e, öyle oldu. Tabii ki bu e, bir tek e, eylemle e, halledilecek bir şey değil şüphes, bu sorunlar. E, o kadar duvar gibi bir e, siyaset var ki... yani ...seçimlerden hemen sonra kabuğuna çekilen... E, ...liderin etrafında bir etten duvar e, örülen... Evet. Ee, ...hep parlamentoya girmekten başka bir şey düşünmeyen... ...herkesi katmıyorum bunun için ama bir genel itibariyle ne yazık ki böyle oluyor bu. Doğru. Ee, bir siyaset var Türkiye'de. Yani bir kabuk siyaset var. Dolayısıyla kolay kolay içine nüfuz edemiyorsunuz. Mesela e, herhangi bir insan e, bakıyor ya bu laf denir mi diyor. Mesela bir lider bir lafı deyince... Ama onun etrafındaki o etten duvar ne o, kadar güzel ettiniz, ona ne dedikleri. kadar güzel vurdunuz diye diye gerçekten de yaptığının doğru olduğunu düşünüyor. Ve o lider tipi her ise evet. ve devam ediyor yaptığına. Böylesi bir sorun yaşıyor bu Türkiye'de. Böyle bir sorun yaşıyoruz. İşte bu yurttaş duyarlılıklarıyla... E, bu sorunların üzerinden gelmeye çalışmamız gerekir. Gerekir. Yani evet. o, büyük bir umutsuzlukta çizmenin evet. bir manası yok. O umudu taşımalıyız. E, taşımalıyız. Yani o umudu taşımazsak zaten isimden, e, evet. deniz bitti denir doğru, artık oradan doğru. sonra yani. Peki buradan yola çıkarken o zaman şey yapalım. Hemen işte o lider ve liderin çevresindeki o kabuktan söz ettiniz ve bazı şeyleri dedittiriyor dediniz. Mesela en son işte hepimiz de biliyoruz kamuoyunda da haftalardır e, irdeleniyor eee karşıda bir heykel olayı var. Yani daha önceki zamanın belediye başkanı encümenini bilmem nesini toplamış. Sit alanında olmadığını ifade ediyor ve sırf Türkiye diye değil yani yurt dışında da ismi olan bir heykel traş. Oraya o şehrin anlamını da ifade eden orada çünkü e, halkların birbirlerine karşı dönük politikası da var. Onu da simgeleyen onun olmamasını belki ifade eder. Bir insanlık anıtı yaratılmış. Daha sonraki gelen belediyenin farklı siyasi görüşleri nedeniyle de bu heykelin gereksizliği gibi orada bir havada yaratılmış. E şimdi bir başbakan orada çıkıp da yani her insan her, her, hangi sanatçının eserine bakarsanız bakın bir tablo olsun bir heykel olsun. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Ha Belki o beğeni noktasında kendinizin bir eksikliği vardır. O nedenle de beğenmemiş olabilirsiniz ama yani beğenmeme şeyiniz var hakkınız var. Ama bir ülkenin bir başbakanı bir tarihi es pardon bir sanat eserinde yani böyle bir topluma karşı böyle kan karşı bu kadar fütursuzca... işte bu bir ucu bedir ve yıkılmalıdır deme mantığını biraz sizde değerlendirmek. Bir bana göre çok subjektiftir yani sanat eserine bakıp da Aynen, fikir ben. yürütmek siz beğenirsiniz ben beğenmem. Saygımız da var beğenmem... Kesinlikle ve kaldı ki siz gördünüz mü? bilmiyorum ben gördüm onu yani e, karşıda Ermenistan var. E, ...dikilinen yerde... Evet, ...denmiş yüzden. ki görülsün oradan... Evet. ...yani onun büyüklüğü, heybeti falan... ...oradan e, kaynaklanıyor... ...görülsün denen bir şey bu... E, ...yani orada işte... E, ...1915 olayları... ...işte iki halkın evet, bir evet, bir birbirine ile... ...sorunları... ...yani bu canahtan... E, ...bakın biz e, kardeş olarak görüyoruzun... E, evet. ...sinyalini vermek için... ...o kadar büyük konmuştur o... ...o heykel ve bir türlü yapılmıştır. Ben iki sene önce... E, ...Kars'a gitmiştim. E, o heykele de e, baktım. Şimdi televizyonlardan falan bakıyorum. Aynı yani... E, Orada şey, yapıldığı çevi, kadar mı duruyor? O öyle duruyor. Evet. Çünkü ödenek... E, ...verilmemiş ve öyle kalmış. Tabi o heykele... Bu, ...bugünkü hale bakarsanız... ...birçok yerini eleştirirsiniz. Çünkü bitmemiş bir heykel bu. Doğru. O bu, da var. Zaten yani bitmemiş bir, bir, bir heykel. Çünkü olur. ödenekler gelmemiş buraya. İşin bir tarafı bu. İşin öbür tarafı dediğimiz gibi başında da beğenen olur... ...beğenmeyen olur. Başbakan beğenmeyenler tarafından olabilir. Ama mesela gerekçeleri ilginçti, Camiler aşağıda kalıyor dedi. Yani, Orada. Evet, doğru. E, camiler olacak. aşağıda kalabilir yani. yani ne mahsuru var? E, ne yani? mahsuru var camilerin onun alt, aşağısında A, ayrıca e, maaş kadar O kadar güçlü anfiler koydular ki. Her, her şehir sesi, şehir dışına ulaşacak. Her yani. ulaşabilir. Evet. E, böylesi bir durum. Fakat şeyi tabii e, çok endişelenmiş. Bu laflar olmadan televizyonda izledim. İşte ucube mucube laflarından sonra bir daha geldiğimde görmem değil mi bunu Sayın Belediye Başkanı dedi. Aynen öyle. Şimdi evet. Ee, biraz. İşte bakın ne yaparsa doğru yaptığını, ne söylerse doğru söylediğini zannediyor. En iyi halisane niyetlerimle söylüyorum ben size bunu. Çünkü o dediğim gibi o etten duvar, sen her şeyi bilirsin. Senin beğenilerin her zaman iyidir. Sadece e, bu başbakanla ilgili değil, hep evvelkilerle de ilgilidir bu. Yani öyle bir siyasal yapı Türkiye'de konuşuyor Hep kabuk devlet filan demişsiniz, bir dakika karanlıkta filan çok onlardan ya, evet, bahsettikmiş. Evet. O kabuk devlet de hemen e, iktidar olan hemen onun içerisine giriyor. Yani güya e, AK Parti işte bir e, ne, muhalif hareket olarak e, Türkiye'de belli bir cenahı muhalif hareketi olarak çıktı ama e, gördüğünüz gibi hemen e, aslında... Hemen bütünleşmeye başladı. Bütün hareketlerinde aslında bunlar görülüyor. Asıl tehlikeli olan yan bu işte yani. Hep o tehlike vardı ama şimdi daha ciddileşti. Çünkü öyle bir siyasi parti ki yani çok ciddi oylar alıyor. Neredeyse işte bu seçimlerde yüzde yedi civarın filan deniyor. Tabii niçin böyle oluyor? Bir kere bir uygulamalarını bir tarafa koyalım. Fakat Türkiye'de o kadar ne yazık ki yıldız bir muhalefet var ki. Şimdi muhalefet aşağı doğru indi zaman bu tahterevalli gibidir yani Aynen. yani istediğiniz kadar eleştirin e, ...muhalefete bakıyorsunuz eğer güven duymazsanız oraya gitmiyor, o yüzer gezer oylar vardır o o e, gerçekten de güçlü tarafa doğru gider çünkü onu idare edecektir o çok açık bir şekilde o da bir dirayet ister yani insan doğasında da vardır güçlüye yakın olmak e, kesinlikle gibi yani. var yani. işte muhalefet e, güçsüz olduğu zaman e, böyle oluyor ne yazık ki yani düşünsenize e, yani e, şimdi bunları söylemek istemiyorum tekrar ama e, Cuma Takpasın genel başkanı oy veremedi. Evet. <gülüyor> yani e, bir e, 30 Ağustos daveti vardı gidelim mi girmeyelim mi... nerede parti ha, ikiye bölündü haftalarca tartıştı e, şimdi e, ortaya çıkan şey işte e, ...Ergenekon... davası adıyla anılan davada suçlu olan e, kişilerin milletvekili e, olarak e, i̇çeriden çıkarılsın mı çıkarılmasın mı diye şeklinde şimdi bir de burada tartışma başladı Yani e, güven eksikliği dış, dış, oluyor dışarıdan bu parti karıştırmaya gerek yok içindekiler zaten yetiyor diyorsunuz. İşte bunu onlar da duysalar e, ne kadar iyi olur zaten sağlıklı bir demokrasi de dediğim gibi muhalefet yoksa iktidar zaten alır başını gider bu iktidarın illa da AK Parti olması şart değil başkaları da gider. Yani demokrasi öyle bir çekbalans sistemidir bu. Evet, ee, devamlı olarak kontrollü gitmesi lazım iktidarın. E, kontrolü kim yapacak? Eskiden hep asker falan yapar. Şimdi artık yok yani böylesi bir şey. Yani Avrupa Birliği sürecinin içerisindeki Türkiye'de e, gürbüz bir muhalefete ihtiyaç var ki iktidar ona göre e, tavrını alsın, ona göre... Ee, ...bir... ...kendiseler not evet. ee, Böyle sorunlar yaşanıyor işte yani. ne yazık ki. Peki oradan yavaş yavaş şeye gelelim. Yani tabii bu lider e, ve... ...gerçekten dediğiniz doğru... ...muhalefetin bu kadar cılız olmasıyla... ...lider tabii kendini daha farklı evet. noktalarda... ...görebiliyor. Aynı tarzı... E, Galatasaray Stadı'nın açılışında da... ...gösterebiliriz. Evet. Yani, Sanki cebinden verdi... ...Sayın Başbakan. E, yani. Ona da gelelim... ...ama ilk baştan şeyi söylüyorum. Yani... Başbakan geldiğinde cılız da olsa bir ıslıklama tabii ki olmuş. Ama bunu daha çok ortaya çıkaran, kendime, kendine vazife edinen e, TOKİ Başkanı'nın konuşmaları çok daha alevlendirmiş. Ben statta değildim, gidemedim. İmkanım da yoktu. Bir Galatasaraylı olarak da isterdim ama bir davetiye bulamadık. Ama bana söylenenler böyle. E şimdi kendi kurumunun bir, kendine vazife sayan adamını da bilmiyorum eleştirmiş midir? Ama eğer... En büyük kıvılcımı yaratan da odur. Ve çok da doğal. Yani bir başbakan bile olsa eleştiri hakkı herkeste var. Bunu ıslıkla da yapabilir. Ama daha sonrasında daha sözleşmelerine bile imza atmadık deyip o tehdide gelmesi... onun başla ...son başla günlerdeki başla. o tarzını çok gözler önüne seriyor. İler tutar bir yanı yok. Siz orada ıslıktan değil ıslık ıslıkla protesto etmekten çekinenden korkun. Yani orada Doğru, eğer, evet, e, çünkü bu protestolar olur, olması da gereken bir şeydir yani bu protestolar. Ve bir siyasetin de bunu tolere edebilmesi gerekir. Evet, olur. bir yani. iktidar var, muhalefet var ve yaşayan insanlar var. Memnun olanlar var, olmayanlar var. E, memnun olmayan ne yapsın oradaki insan? İşte ışık yakıp söndürmüştük. Ama <gülüyor> <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi de bırakın ıslıklasın <gülüyor> yani bundan e, gocunmanın manası yok ki. E, böylesi bir durum bu, bu. İkincisi sanki dediğim gibi kendi... Başkasının, başka bir kurumun malını sanki kendi ile oradan oraya aktaran, hukukla bağdaşmayan, hukuk demokrasi anlayışıyla bağdaşmayan, hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayan bir söylem bu. Hayır yani, şey de var yani ola ki hakikaten doğrudur. Yani Galatasaray yönetiminin bu statta bir kuruşu olmayabilir ama Mecdiye Köyü'deki altın değerindeki bilmem kaç dönüm yerinin üst e, kullanım hakkı noktasında da onu karşı olarak Berat 1 milyon e, dolardan bahsediyorlar. Stat, bu stat hukuka aykırı mı yapıldı, yapılmadı mı? Olay evet, budur. Değil mi? Evet. Olay budur. Evet. Galatasaray bir kuruş koymuş da öbürü koymamış. Bunu bir tarafa evet. koyun. Ya bir defa senin de e, vazife ya böyle şey, yani hukuktan yani, nasibini almayan bir anlayıştır bu. Burada önemli olan bu stat yapılırken ...hukuka uygun mu davranılmış... ...yoksa hukuka aykırı mı davranılmış... ...yoksa bir kuruş verdi mi... ...vermedi mi yani bir kuruş... kuruş ...vermeden bunu yaptıysa ve bu, bu hukuka... ...bir aykırılık teşkil ediyorsa sorun o... ...oradan evet, eleştirin mi Esas bunu yani... Oradan eleştir, ...doğru değil mi? Aksi takdirde nedir doğru. sanki orada... E, ...öyle inyane etti... ...yani bunlar olacak şeyler değil tabii ki... Yani. ...anlıyorum... ...peki son dönemlerdeki... E, ...uzun yıllardır sessiz kalan... ...bir üniversite gençliği var... Yani hep hepimiz, yani işte biraz derdi olan, düşünen, bir şeyler yapılması gereken dediğimiz insanları gerçekten çok eleştirdiği bir noktaydı. Ama yavaş yavaş üniversite geçtiğinde bir kıpırdanma görülüyor. Yani talepleri de çok masumane talepler. Yani parasız eğitim istiyorlar, harçların indirilmesini istiyorlar. Bu bela olan yok sisteminin kaldırılmasını istiyorlar. Yani şeyde, talepleri de çok aman aman olmayacak şeyler değil ki kamuoyunda da kabul gören talepler bir en azından bir kısım halkımız açısından. Buradaki e, şiddeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Demin o ıslıkla e, şeyde ilave edeyim. Yani Allah'tan o sanıyorum yürütmeyi durdurma kararı alındı. İstanbul Üniversitesi'nin üst baş çanta arama gibi bir kararı da evet, vardı. Felaketmiş. Son derece e, antidemokratik kadar... ve şey e, faşizan bir yaklaşım bu. Yani. İşte burada da yargıcın hukuk anlayışı. Yargıcın hukuk anlayışı bunun iktidarla bir alakası yok. Bu yargıcın hukuk anlayışı. Ee, ama neyse bununla ilgili sistem yürüyor. Yani e, bize ama... derece vardır. Yani bir yargıç bir karar verir. Ee, önemli olan ona itiraz hakkınız var mıdır yok mudur meselesidir. İtiraz hakkınız vardır. İtirazını yapmışlardır ve karar kaldırılmıştır. Yani on, bunlar olabilecek şeylerdir. Asıl olmaması gereken şey şu. Yani öyle bir siyasi iktidar var ki... Proteston, ...kendisine karşı yapılacak protestonun bile ne şekilde olması gerektiğini söylüyor. Şimdi bu asıl sorunlar buradan kaynaklanıyor. Doğru. Ne yapıyorsan ben derim, ben yaparım, ee, istediğim gibi yaparım. Muhalefet edeceksen bile şu şeyde, arada yap bu işi. Evet. Yani, yani hukuku adet, mihenk olarak kullanmıyor, bakın olsun. sorun bu. Şimdi protesto edersiniz. Protesto ederken karşı tarafın bir hakkını ihlal ederseniz zaten yasalar vardır bunun karşısında. Yasalara gider neyse bunu yaparsınız. Böyle bir şey de söylenmiyor aslında. Yumurta atılır mı attın Niçin yumurta attın? Tamam yani bunu eleştirirsiniz. Ee, bu mü mümkündür olabilir ama buradaki sözlere dikkat etmek lazım. Diyorlar ki bu örgütlü bir hareketti. Evet aynen bir şeye bağlamak. Şimdi örgütlü hareket de... hareketler neyi kastediyor? Bir yasa dışı örgüt mü var ortada? Varsa gene kanunlar var, savcılar var. Gereğini yaparlı. O örgütten bahsetmiyor. Kendi aralarında bir anlaşma olmuş diyor. Buna örgüt diyor ve buna tahammül etmiyor. E, örgütlü tabii öğrenci dernekleri var, şunlar var. İlla da örgütlenmek için dernek kurmaya da gerek yok. Bizim sürekli aydınlık için bir dakika karantı, eylem, hiç, e, dernek mi vardı? Düşünmedik böyle öyle bir şey. Bu anayasal haktır aslında. Yani e, sivil toplum örgütleri illa da e, bir e, hukuki çerçevenin içerisinde e, toplanmak mecburiyetinde değil. ...bu anayasal haktır. bunun için hiç yani bu faaliyet için illa da hukuksal bir form içinde bulunmanız şart değildir. İşte bunları göremiyorlar, böylesi bir olay var, görmek mi istemiyor, o etten duvar veya kabuktan duvar olduğu için mi göremiyor... Ve tabi uzun süren iktidarlarda da bunlar oluyor. Uzun süren bir de muhalefeticiniz iktidar, iktidar varsa... ...o zaman ne yaparsa doğru yaptığını en halisane niyetlerle düşünmeye başlıyor. Evet, devlet benim. Evet. Evet, evet, evet. Peki oradan da yavaş yavaş şeye gelelim. Son dönemde bayağı yine kamuoyuna mal edildi. E, tütün ve alkol eşlikler piyasası düzenleme kurulu yeni bir yasa çıkardı. Alkolümüzü de neredeyse elimizden alacak... 40 yılda bir içeriz gerçi ama... E, ...bununla ilgili düşüncelerinizi de almak isterim... ...yani siyasi tarafa baktığınızda... ...bizimle alakası yok... ...bunu bu kurul düzenledi... ...işte anayasanın da el, siz daha iyi bilirsiniz... Bir, ...bir iki maddesine bağlıyorlar... ...işte gençleri kötü alışkanlıklardan... ...korumakla ilgili bir yasaymış sanıyorum... ...bu yasaya dayanarak... E, ...neredeyse e, kendi düğününüzü... ...yani alkolü içecekli bir düğününüzü... ...yapmak bile... ...imkansız hale geliyor... Bırakın en son noktada eczanelerimizde alkol bulundurmak ki bunu biz ilaç yaparız bu alkolden. Onu bulundurmakla ilgili ayı bir ruhsata bile gitmemiz gerekecek. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Cimri? Şimdi bakın e, anayasanın 53. maddesiydi hatırlıyorum. 53 58. 58'de var 58. galiba evet. O maddenin ikinci fıkrasında devletin görevlerinden bir tanesi de, de e, gençleri işte... ...kötü e, alışkanlıklardan korumaktır. Şimdi... ...bu korumayı nasıl yapacaksınız? Önemli olan taraf bu. Trafik kazaları oluyor diye... E, ...taşıtları mı yasaklayacaksınız? Gibi bir sürü evet. örnek verebiliriz... E, ...burada. Şimdi yönetmeliğe baktığımızda... ...yani bu konumuz olan yönetmeliğe... ...baktığımızda... E, ...özellikle... E, sigara ile ilgili bir şey söylemiyorum. Sigara zararlı gerçekten de. Yani sigara... ...ayrı bir yere koyuyorum. Zaten... ...sigara içen birisi olarak yani... E, ...biraz orada da biraz kantarın topuzu kaçtı mı diye de düşünmeden... ...ben de edemiyorum. nikotinli, jikletçili yani, bir olay. <gülüyor> şey, e, yani <gülüyor> sigara içen de... E, ...biz kendiliğimizden içmedik... ...yani devlet bir yandan tavşana kaç, tazıya ee, tut diyor. Yani her tarafta bunu sattırıyor. Ama bütün dünya adam böyle Bu tabii. Böyle. Onu, Bu böyle. O bir realite kabul ediyorum ama... ...yani bizim de bir içme hakkımız yok mu Sayın Cilmen ya? Siz sigarayı bırakmış <gülüyor> ve şimdi, sakız çiğneyen bir... Şimdi bakın... <gülüyor> hukukçu olarak. <gülüyor> bakın şimdi ben burada e, üçüncü kişinin hakkını gözetiyorum. Doğru. Yani kapalı bir yerde sigara içmeyen birisi varsa... Ee, yarışan bir hak varsa onun hakkı üstü Doğru. bir haktır. Yani ben sigarayı içerim ama benim dumanımda... Bir üçüncü kişiye de zarar verme kesinlikle, imkanımız var. Kesinlikle vermem. Ben içen olarak katılmamakla birlikte kabul ediyorum. Evet. Bunu. evet. Yani onun hakkı da e, ötede... Ama alkolde böyle bir şey yok. Şu alkolde böyle bir şey tabii ki yok. Yani alkolde. Yani akşam böyle iki duble bir, bir şey patlatmak ne kadar hoştur. Evet. Yani Hatta artık... Hatta kimi zaman doktorlar bile tavsiye ederler. İşte artık edemeyeceksiniz. Edemeyeceksiniz. E artık mesela şöyle bir e, reklam, firma reklamından bahsetmiyor. Mesela her akşam işte bir kadeh şarap sağlığınıza iyi gelir diyemiyorsunuz artık. Bakın bu ya. yasağa giriyor. Evet. Şimdi her akşam bir duble... Riski. E, Riski. Böyle bir reklam yapabileceksiniz. Böyle yok, bir, bir şey böyle yok. bir şey. Yani bir hekim olarak da diyelim bir hekim olarak. Buna siz inanıyorsunuz. Bunu bir yerde söyleyemiyorsunuz şimdi artık. Yasak. Bu yasaklandı çok net bir şekilde. Yazıyor yani. Ya ee, şey mesela bir kır düğünü. Kır düğününde evet. e, eğer evinizden getirmişseniz bir yerde bunu içebiliyorsunuz. Fakat oraya bir firma e, ...stantını açıp da onu servis edemiş. Şarap satışı servis, satış evet. servisi satışı yapıyor. Servisi yasak değil, tanıtım yasak değil. Bunu mi? götürecek evet. olan firma önce e, alkol, e, tütün e, düzenleme Düzenlemek kurulundan müsaade, müsaade alacak. Olacak. Yani ee, Müsaadeyi verilecek... Hiç, ...bu da müsaade verilip verilmeyecek de... ...hiçbir Peki objektif koşula bağlı verilme değil. Verilme kriterleri var yok, mı? Bravo, yok, yok, tam... yok, asıl sorun bu. Evet. Şimdi ben bununla ilgili... Evet. ...NTV'de bir programa çıktık. Böyle oturuyoruz. Ee, benim yanımda... ...bir ilahiyat profesörü oturuyor. Evet. Şimdi ilahiyat profesörü... ile beraber konuşuyoruz. Ben her akşam bir, bir iki duble alırım yani. İlahiyat profesörüne görese ...dinen haram diyor. İçen cehenneme gider. Ciddi misin? Şimdi. Dedi ki adamcağız haklı olarak. Beni herhalde dinen e, buna yani. ne diyorsunuz diye çağırdınız değil mi dedi. E, yani onun gibi bir şey dediler. E, programı yapan arkadaş ve oturdu anlattı. Yani içen cehennemliktir şimdi. Şimdi e, asıl sorun dedim. Tamam siz ilahiyat profesörüsünüz. Siz Kur'an'ına göre bize bunu anlatıyorsunuz. Evet. Bunu bir tarafa koyalım ben buna saygı duyuyorum. Asıl sorun. İlahiyat profesörü olmayabilir ama gerçekten de dinin bu gereklerini hayatının tüm alanına Buyur. yaymak isteyen bir mülki idare amiri var ise ya. şimdi sorun oradan çıkıyor. Güzel sorun. Evet. Şimdi sorun oradan çıkıyor. Yani bu bu düşünceler sadece ilahiyat profesörlerine has bir düşünce değil. Müslüman olan insanlar böyle düşünebilir ama bu insan bu konudaki izni vermekle görevli bir kamu ajanı ise. O zaman zaten vermeyecek. Çünkü kriterlere bağlı değil. Tamamen takdire bağlı. Bir şekilde. Yani e, içki e, reklamı bitti. Onu evet. Hiçbir şekilde yapamayacaksınız. Mesela e, bakkal Ahmet amca e, dükkanında küçük. Bir yerde. rakı da yazıyor. Şimdi rakıyla e, gofreti yan yana, yan yana durmayacak bunlar. Yeri yok adamın. Yeri yoksa yok. Yapmayacak bu işi. Onu uzatmayacak yani. Şimdi bir ee, sürü catering firmaları var. Hepsi binlerce catering firmaları var. artık e, herhangi bir yere ya? alkollü servis yapamıyor. E, yani yapamayacak gibi bir hale getirildi. Peki bu devletin protokol işte, törenleri bilmem neleri oluyor? Orada da yapılmayacak o zaman? Evet. Yani yani onu yani, gösteriyor. Bu, Şimdi bu yönetmeliği uygularsanız hayır veya yapa, kuruldan, yap, izin kuruldan izin alacaksınız. Kuruldan izin alacaksınız. Alacak. Kuruldan izin Kurul bir tane kurul var Ankara'da. Dediğiniz gibi ama sıkıntı burada. Onlar o töreni yapacakları zaman o müsaadeyi çok rahatlıkla alırlar. Ama bir affedersiniz Mustafa Turunç bir tören yapmak için hiçbir şekilde alamayacaksınız. Ne yapmak gerekiyor o da belli. Hiçbir diyecek. şey. Şimdi davalar açıldı. Evet. Ee, bakalım e, Danıştay e, buna ne diyecek? Çünkü Danıştay'ın ...şeyine yetkisinde... ...bunların Kesinlikle. iptal edilmemesi... ...onu bekleyeceğiz, dileriz... ...hukukken... ...bu tuhaf durumu... ...yaşamayız. Şimdi bu nedir? Bu aslında... ...bu yönetmenin sonu git evinde içtir. Bir anlamda... Evet. ...cemaatleştir. Aynı, yani cemaatler aynen. ...yani evet. git evinde... Iç. Şimdi bakın. Sosyal bir toplum olma. Birileriyle o teması rahatlıkla kurma. Evet. Sosyalleşmemenin de bir şeysi, Şimdi, aracı. Şimdi e, Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı seçilmişti. Beyoğlu Belediyesi'nin birinci icraatı. Nevizade Sokakını bilirsiniz. Evet. Nevizade Sokakına daldılar. Bütün e, meyhaneler siyah hem de siyah yani e, perde çekecek. Ya. Dışarıya bir tane iskemle konmayacak. Konmuş. Şimdi bunu söyledi ee, ...benim de bürom orada, evet. ee, müvekillerim falan var orada da ya, geldiler ne yapacağız? Dedim yapacak bir şey yok, ee, o sokak sizin sokağınız, e, hakkınıza sahip çıkın. Evet. Bakın ertesi gün e, Nevizade Sokağı'nın müdavimleri orada eylem yaptı, ya. bu meyane benim meyalimdir diye. Ne kadar güzel. Ve ikinci gün adımlarını çekti. Sahiplerinin yere. bir şey yapmasına i̇şte bakın, gerek kalmadan evet, işte, oraya gidenler bura bu, eğer e, gereken tavrı koyarsanız kendi yaşam alanınıza e, sahip çıkarsanız bu olayı müdahili olarak kendisinizi hissederseniz e, yani e, dengeyi bulabilirsiniz aslında ha, yani, yani topluma rağmen bir şey falan yapılmaz kolay kolay artık geldiğimiz Bir, bir de mevcut yani. siyasi iktidarın şeysi de davranış modeli de bu bir şeyi bir öne sürüyor Eğer toplumda çok fazla ses çıkarılmayacak gibi ise geçirip gidiyor Tepki olduğunda doğal olarak o tepkiye tabii geri dönüşler ama bunu bu tepkiyi çok buradan sık sağlık, vermemiz gerekiyor. Buradan sağlıklı yere çıkarız. Yani evet. Tepki veren toplum olduğumuzda evet. herkes kendi yerini bulur. İktidar iktidarlığını bilir. Evet. Ee, i̇nsanların <gülüyor> güzel hayatına karışmaz. karışmaz. Muhalefet muhalefet ama her şey bizde. Yani Doğru. bu seçmen yok, denen... Murttaş olma yok. kavramı. Evet. Evet. Evet. evet. Efendim çok kısa bir ara verelim size de bir nefes molası verelim. Bir şarkımızı dinleyelim tekrar devam edeceğiz. Kemancı getir sözlerini ben söyleyeceğim şarkadır bakın bir, iki, üç. <gülüyor> kargayım bir başkayım bu akşam transforme deforme marjinal ve enterne geçmişime kargayım bir başkayım bu akşam testosteron basında altı duble sonunda derdime deva oldum hipokrat oldum bu akşam Testosteron bazında aldı duble sonunda Derdime deva buldum, hipokrat oldum Bu <gülüyor> Barman, sen de bizden misin? Karlı kıyı normalinde bisiklete binersin, değil mi? Baş kaldırıyorum de, kaldır başını, indir kaşını, azgın demokrat. <gülüyor> Geceleri gökyüzünde, şairlerin önsüzünde, sağdan vurup sol gözünde. Geceleri gökyüzünde, şairlerin önsüzünde sağdan vurup sol gözünde parça topla benim için Memento Başbakan Dağıtırım olan burayı Kırıl oldum bu akşam Krediler kesilmiş Zaten ruhum ezilmiş Konkordatonya'da İtirin olan hepinizi bu akşam Testosteron basında Altı duble sonunda Derdime devam oldum Hipograf oldum Bu akşam Testosteron bazında Altı duble sonunda Derdimi deva buldum Hipoklat oldum Bu akşam Küfür gibi şarkı lan bu Anlamıyorum ki Söyleyelim Pişt barmen Sen de bizdensin Madem rakı içersin, neden tesbih çekersin? Baş kaldır ya! Kaldır, başını indir kaşınız, şaşkın teokrat! <gülüyor> Geceleri gökyüzünde, şairlerin ön sözünde, sağdan vurup sol gözünde... Geceleri gökyüzünde şairlerin önsüzünde... ...sağdan vurup sol gözünde... ...varsa topla benim için. Varsa topla benim için. Evet, merhaba. Acil diyeceğim tabii. Yön efendimden kalıntılar hala de devam ediyor. <gülüyor> Ayda bir devam ediyor efendim. İlk bölümde... Sayın Cimben'le beraber e, son olayları değerlendirdik. E, Karşıdaki heykel olayı o ucubeden biraz söz ettik. E, ucube noktasında da işte e, Sayın Cimben'in önemli tespitleri oldu. Bu lafları söyleten bir kabuk var dedi liderin etrafında. O kabukla beraber cesaret buluyor. Ama esas cesareti muhalefetin muhalefet olmamasından kaynaklanıyor gibi bir tespiti oldu. Ben de son derece katılıyorum. Oradan stata girdik. Üniversite gençliğinin gördüğü şiddete değindik. En son alkoldeydik. Alkolü Fikret Kızılov'un Pişt Barmen'le bağlamış <gülüyor> durumdayız Sayın Cimmen. Ee, Sayın e, Kızılov'u da saygıyla analım. Evet, evet. Ee, sanıyorum son evet. albümünden bir eseriydi. Evet. Şey, buradan daha devam edeceğiz ama şunu da değinmek istiyorum Sayın Cimmen. Ee, sayın e, liderlerimiz e, bu tip e, pek benim de yakıştıramadığım sözleri söylemeyi e, neden yaparlar? Bu söylemler olduğunda da mesela aksırana tıksırana kadar iş diyor. Bir diğeri diyor ki alkolle seksten başka bir şey bilmem düşünmezler anlamında laflar. Toplumun bir kesiminde de bu tip laflar, sözler e, itibar kazandırıyor adamlara. Yani toplumumuz, nasıl bir toplum? O, oradan, yani sizin de tespitlerinizi almak isterim, oradan yola çıkarak devam edelim. Evet, Ölüyorum. yani Buyurun, kendi e, kendisine oy verenleri e, ne iyi gözülmek istiyor. Yani vardır ya, masaya yumruğunu vuracaksın dediğin zaman böyle iyi olur. Evet. Güçlüden yana e, olma e, meselesi. E, bir de bunlara bir din duygusunu da filan e, kattığınızda zaten... E, zaten işte evet. e, başarıya ulaşıyorsunuz ama e, toplumu da ikiye bölüyorsunuz. Doğru. Bir de o var yani. Bir bölümünü farklılaştırıyorsunuz. İçen içmeyen, e, dindar dindar olmayan e, gibi bir e, cepheleşmeye da evet. doğru da evet, götürürsünüz. Yani akıllı bir siyasi iktidarın işi değil aslında bu bence yani. Bu iyi bir şey değil. Evet fazla oy alabilirsiniz yani. Böyle bir yarı yarıya bir şeyler yapabilirsiniz ama. E, Yıllar sonra tarih sizi yargıladığında toplumu ikiye bölen, farklılaştıran bir lider gibi de algılayacaktır tabii, tabii, tabii Yani ki, birileri tabii. işte diyor bu sık bu heykeli de tarihe tabii, tabii, e, tabii, tabii. işte heykel yıkan başbakan olarak geçersin tabii. gibi. Bu yani. yani siyasi iktidar açısından da bir iyi olmaması gereken bir şey bu. Anladım. Ama dediğim gibi bunları ne yazık ki göremiyorlar. Peki efendim buradan sizin de ana konunuz olan biraz adalet sistemimize gelelim. Evet. Neresinden başlayacağım bilmiyorum. Uzun bir dönemdir başladı. HSYK'dan başlandı, gerildi. Onların farklı davranışları vardı. İktidarın farklı bir yapıya döndürme çabalarını çok vurguladılar ama son tahlilde iktidarın istediği ...model oluşmaya başlıyor... ...işte Danıştay... ...Yargıtay... Işte ...hatta Sayıştay'a da baktığınızda... ...farklı modeller öne sürülüyor... ...daha üst mahkemeler açılsın... ...ana gerekçe de... ...işte var olan dosyaların bir an evvel... E, ...nihaya ermesiyle ilgili... ...bir çaba gibi görülüyor ama... ...esas burada nedir... ...ne olması gerekir... ...bunların gizli ajandaları var mıdır? Yani. Şimdi ben bir avukatım başlığında... Evet. ...hayatımda avukatlık kazanıyorum... ...ve yıllardan beri... ...ve de mahkemelerde de ciddi zorluklar yaşayan bir... E, ...grupsunuz. Asıl, asıl sorun bu, evet. Yani asıl sorun bu. Yani benim mesela takip ettiğim davalar... ...bildiğimiz... ...işte ceza davaları... ...boşanma davaları... ...yani icra bizim büyük bir büroyuzdur... ...yani evet. e, her şey orada yapılır... Ve e, çok kötü günler yaşıyor yargı anlamda Türkiye. Çok kötü. Hep işte HSYK, bilmem kadro siyasi, kadrolaşma falan filan bu, bunlar deniyor. Bunlar ayrı yerde yeteri kadar da tartışılıyor. Tartışılmayan bir şey var yalnız. Vatandaş. Mahkeme Doğru. kapılarında sürünen vatandaş. O tarafa Şu, bakan. Yok. Oraya bak Asıl sorun bu. Niçin bunları konuşuyoruz? hukuku bunu biraz deşelim sayın. Evet. Hemen. Niçin evet. konuşuyoruz? Sizin. Ahmet'ten bir alacağınız varsa bunu en kısa sürede tahsil etmeniz için. Veyahut da bir ceza davasına sanıksanız e, süratli bir şekilde hakkınıza bir karar verilmesini istersiniz. Yani bir dava tehdidiyle hayatınızı e, yaşamak istemezsiniz. Veya bir suçtan zarar gördüyseniz burada bu suçu işleyen kişinin gereken cezaya çarptırılmasını, süratle çarptırılmasını ve doğru dürüst bir yargılamayla çarptırılmasını istersiniz. Evet. Asıl sorun bu. Sorun. Şu anda mahkemeler kilitlenmiş durumda. Açıkça söyleyeyim ben bunu. Yargıtay'da bir buçuk milyon dosya duruyor. Milyondan bahsediyorum ben size. Bin beş yüz filan değil. Milyon dosya bu. Bu dosyalara bakacak hakim yok. yok. Ee, aşağı mahkemelerde yani ilk derecede mahkemelerde iki celse arası dört ay. Bu Aynen. yargıçlar... E, ...başka iş da ...davalara bakmıyorlar değil diye... ...yan tarafta çay, sigara falan içtiği yok... ...dosyalarla boğuşma halinde o yargıçlar... ...evlerine götürüyorlar dosyaları... ...ancak buralarda bakabiliyorlar... ...ve tabii ki bu kadar... Bu da bir özveri yani... hiç inanılmaz bir, hiç bir görev için eve iş götürme ...bir dayatma olamaz. İnanılmaz ilk önce... E, ...üzerinde durulması gereken husus bu... ...yargıç açığı var... Şu anda 3.500 civarında yargıç ve savcı açığı var. Bu büyük bir açıktır bu. Ee, neden bu açık var? Daha sonra anlaşıldı. Bir kere bir adalette ayrılan bütçe, ayrılan pay çok küçük. Bu bir, iki. Sonra öğrendik. Bu son e, özellikle Hizbullah daliyelerinden sonra evet. bunlar çok e, ortaya çıktı. Öğrendik ki e, adalet bakanlığı biliyorsunuz sınavı adalet bakanlığı yapıyor. yapıyor Mesleğe yani. adalet bakanlığı. ...stajyer kabul ediyor. Mesleğe ise atanmasını hakimler ve savcılar ...yüksek sallı Mesleğe atanırken... ...fakülteyi bitiren genç... hakim olmak istiyorum diye iki tane sınavdan geçiyor. Bir, senin yapmış olduğu yazılı sınav. iki mülakat. mülakat Şimdi sorun mülakattan mülakat kaynaklanıyor işte. Ya. Adalet bak e, ...danıştay diyor ki... bir e, ...dava açılmış danıştay. Danıştay diyor ki... ...tamam yazılı sınava bir şey demiyorum... ...onlar usulüne göre yapılıyor... ...fakat sen mülakatta neye göre... E, ...not Seçir. veriyorsun, geçiliyorsun... Evet. ...onun için benim bunu denetlemem lazım... ...herhangi hmm. bir e, dava açıldığında... ...bunun yapılması için de bu sınava... ...görüntüle... Hmm. Evet. Onu kayda al... Doğru. ...kayda evet. al ki ben bunu... ...şimdi bunun üzerine Adalet Bakanlığı... ...hayır ben bunu yapmam diyor... Hmm. ...kayda almayacağım ben evet. Sorun, bu. ...sorun bu... ...kayda alırsın almazsın sorunu... Kayda Danıştay'ın kararına karşı gelmemek için de sınav açmıyor. Sınav açmayınca da yargı savcı açığı oluşuyor. Bakın olay bu. Ondan sonra da ilgili bakan sağda solda kamuoyuna işte şu kadar açığımız var diyor. Olay açık. Var. Bir Ama türlü önünü, bu açığın. tıkayanın da onları olduğunu bilmiyordum. Bir ben. türlü Vatandaşı açığın evet. buradan kaynaklandığını söylemediler. Işte. Ben çıktığım her programda bu açık nereden kaynaklanıyor? Buna yanıt versinler. Ya. Parasızlıktan mı? Pulsuzluktan mı? Para mı yok. Ee, yok? Hakime maaşını mı ödüyor? Yoksa müla mülakatta da seçme yöntemleriyle ilgili mu? sıkıntı bu çıkacağı şimdi, için. Şimdi tabii bu olay geldi. Sırtını duvara yasladı. Nerede yasladı? Yüz ikinci madde e, yürürlüğe girecek. Yüz ikinci madde ne diyor? Ağır ceza... Neyse ben artık sonunda yargıtayın yorumunu söyleyeyim. O hı hı. yorum da bir garip yor yorumdur. Ağır ceza mahkemelerinde en fazla tutuklu yargılanma süresi beş yıldır. Geniş yetkili ağır ceza mahkemelerindeki bu işte örgütlü suçları yargılayan, işte ergenekonunu yargılayan, evet. e, PKK'yı yargılayan her neyse böyle örgütlü suçlarda ise bu on yıldır gibi bir süre koydu. Yani. Ve buna da makul yargılanma süresi dedi. Halbuki kanunun Böyle yorumlanmaz. Yani çünkü 10 yıl makul tutuklu süre, tutuk süresi olamaz. Bunları kim söylüyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Buradaki dosyalar hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne evet, Avrupa evet, İnsan Hakları yani. Mahkemesi diyor ki bu davaları çabuk bitiriyor. Çabuk mu bitiremiyorsun? O zaman azami tutukluluk süresi üç buçuk dört yıldır diyor. Bunun üzerine çıktığı zaman ben denetlerim ve ihlal kararı veririm diyor. ...Türkiye ihlalleri yedi yedi yedi. İki yılında... ...Avrupa Birliği ile müzakereye oturulduğunda... ...Avrupa Birliği bunu çıkardı. Nedir bu tutuklu süresi? Eğer e, sen futbol sahasında... ...futbol oynamak istiyorsan... Evet. E, ...futbol sahasında basketin... ...oynanması mümkün değilse... ...futbol ayakla oynanırsa basket elle... ...sen futbolu elle oynayamazsın. Yani sen... E, ...Avrupa Birliği normlarından... ...bir tanesi olan... Adil yargılama, makul sürede yargılama, makul sürede tutukluluk kurallarına e, dikkat et. Bunun üzerine 2005 yılında 102 maddeye koydular. 102 maddede böyle bir hüküm getirmedi. Bunun çok kötü yazılmış bir hüküm. Hı. Yani Avrupa Birliği madde metni, Avrupa Birliği'ne bakın dedi. Madde metnine göre aslında herkesin anladığı husus şuydu. E, adliye mahkemelerinde, normal ağır ceza mahkemelerinde bu üç yıldır toplam. Evet. Bunu böyle de anlayabilirsiniz. Yetkisi e, genişletilmiş ağır ceza mahkemelerine altı yıldır. Bunu artık burada detayına girmeyeceğim. Bizi. Anlıyorum. E, bunu öyle bir kötü yazdılar ki bunu yargıtay üç ve altı yıl olarak değil beş ve on yıl olarak yorumladı. Ha. Kötü yazdılar çünkü bilerek ha. yazdılar kötülüğü. Bir içeriye öbürü dışarıya. Dışarıda baktı adamlar, gördüler Avrupa bu makuldür dediler, bizim standartlarımız uyuyor. İçeriye dışarıya farklı. Fakat iç evet, içeriye dışarıya farklı. Kesinlikle bu şekilde kaleme aldılar. Ben buna inanıyorum, yani adım gibi. Bunu her yerde ciddi, söyledim ciddi, ve yazdım ciddi ben ciddi bunu. Bu bilerek yapılmıştır. Bu kadar hatalı bir yazım olamaz çünkü yani. Yani uğraşsanız yazamazsınız bu kadar kötü. O zaman bu bilerek yapıldı. Biri oraya, biri buraya. Ee, 2005 bin yılında çıktı, dendi ki bu iki yıl sonra... Yürürlüğe girecektir. 2007'ye 2007 geldik. Baktılar olacak şey değil. Uzattılar. Herkes içeride yatıyor. 10 yıl bilmem kaç yıl hazır değiliz dediler. Bir iki yıl daha, iki yıl istedim, daha uzattılar. Şimdi artık bir daha uzatamadılar. Ve en son işte bu yılın başında Aa. 1 Ocak'ta e, içeride ağır ceza yetkisi genişletilmiş ağır ceza mahkemesinde 10 yıl kalanlar çıktı. Öbür ağır ceza mahkemede ise 5 yıl kalan Burada şeye girin, araya gireyim e, Sayın Ergin. Eee Acaba aslında 2009'dan sonra uzatma imkanları vardı. Özellikle mi uzatmadılar? mı acaba? Bu kadar uzatılmazdı artık. Çünkü arkasından bakın Avrupa Birliği var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Devamlı baskılar geliyor. Haklı gel geliyor. Yani sen bunu böyle yapamazsın. Yani ben diyorum. biraz şeytan avukatına soyunarak Şimdi yani ben buradan artık, da işte belirli bir çıkarmak için de bilmem ya yani bunu Bilemiyorum. Bakın böylesi bir şey diyemem yani böyle bir olaydan Anladım. bahsedemem, söyleyemem çünkü ağır bir şey bu ya. Yani, kom yani çok fazla şeyler, çok fazla tartışılır bunlar. Ama bir resim var ortada yani bu resmi işte göreceksiniz bu durumda yani o, olay bu. Yok. Bu bu uzun tutukluk nereden çıktı? Uzun yargılamadan çıktı. Bir de bizim yargıçlarımızın bir tutuklama refleksi vardır. Bir adam tutuklanır ve o kadar e, bu ortaya çıkmıştır ki mesela müvekkiller taleyi olur, tamam bitti der adam daha beraat ettiğini zanneder. Halbuki sonunda mahkumiyet gelecektir, gelecektir mesela. O kadar Tür Türkiye'de bu iş e, yaygın bir kanaate En son davada var. geldiği gibi ama evet. adamlar yok ortada. Evet. İşte böylesi bir olay e, yaşanıyor. Peki burada e, yani polis teşkilatının bir ihmali veya Şeysi yok mu? Şimdi yani e, görevi değil midir bunu e, doğru yani mahkemeler devam eden e, ama salı verilmiş insanları şimdi şekilde... bizim ceza mahkemesi kanunumuza göre bu şekilde tahliye olanlar hakkında e, bir emniyet tedbiri uygulanır. O emniyet tedbiri de bunlardan bir tanesi bir yurt dışına çıkmaya konur, İkincisi de her gün. Ee, ...polisin... E, ...tanzim ettiği yerde gelir imza verir. Tam onu diyeceğim. Bir gün gelmedi, ikinci gün gelmedi... ...üçüncü gün e, o emniyet teşkilatı... ...ya ne oluyor bu adamlara denmez mi? Yani on sorun, gün, on beş gün niye beklenir? Asıl ya? sorun Hizbullah hep onu biliyoruz. Bu tahliyeleri oldu. oldu. Ee, polise... ...bunların tahliye edildiğine... ...dair yazı gelmedi. Anlatabiliyor muyum? Nereye imza atacak? Yani polis... ...kimsenin imzasını alamaz... O da var değil mi? Tabii. yani Her bir, şeyi var. Yani. Bakın dökülüyor bu iş. Dökülüyor. Bunu ben Yargıtay'ı bilerek yaptım. Demiyorum çünkü Yargıtay göndermesi lazım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın göndermesi Ama lazım. Ama siz o kadar ağır işte. Sistem, o, o, o tozman içerisinde. Oradan şeye gidecek e, o, o gitmedi. Üç gün. Yani bunlar Ank Ankara'dan ilgili şehre gidecek de oranın. Örgütlü suçlarda üç gün içinde mi? ortadan kaybolursunuz. Çok net. Çok. E, bunlar da bir gün. Eğer imza vermezseniz tutuklanırsınız, kanun bir de onu getiriyor. Bir gün imzayı vermezseniz derhal tutuklanırsınız ama giden gitti tabii ki. Ee, bir şey söyleyeyim, ee, bu davalarda, bu kaçanlarda, göçenlerde, evet. polisin yakalayamadıklarında... Hı -hı. ...eğer burada bir müdahilseniz o davada, suçtan zarar görenseniz e, tazminat açma hakkınız var. Buradan da bunu söyleyelim. Ne kadar güzel. ...tazminat davası açma hakkınız var... ...devletin çünkü müthiş su tahliyelerden değil... ...tahliye nedeniyle... ...tazminat davası açma hakkınız yok... ...o yasa emri... Hı. ...ama çıkan adam yakalanma kaçmışsa... Aa, ...o zaman otuz, o evet, zaman... Var. Yani, evet. ...kaçmışsa var... O zaman İçişleri Bakanlığı kesin, da... kesin hüküm giydiler çünkü. Şu anda kaçak durumundalar. Şimdi kaçak durumdalar. Evet. Dün, dün, itibari dün itibariyle. Dün itibariyle kaçak Siz bu bunlarla ilgili sadece söylüyoruz. Öyle bir ilgili varsa, varsa o, o talepte evet, bulunabilir tazminat talepte. Evet, tazim evet, tazim evet tazim dün tazim Güzel. Bir, bir şey daha söyleyeyim. Adalet bir Bakanlığı devam zamanımız var, var mı? Var efendim. Daha bir on ee, dakika. Bu arada Adalet Bakanlığı Yargıtay'a büyük haksızlık yaptı. Bakın şu şunu. Adalet Bakanlığı söylüyor. Bir de hukukçu olduğunu bildiğim e, partinin 3 kademelerine milletvekili. Ya Yargıtay neden beklemedi? İşte hemen ona saydı. O kadar yanlış ki. Bu işin bir merasimi vardır. Dosya gelir. Ama bakın kamuoyu gerçekten yani toplumumuzun bir ciddi bir kesimi evet yapması gerekirdi. Niye yapmamış Çok o zaman? Ya. Hata yani onda. Benim, Niye siyasi iktidar yükleniyorsunuz acıdı. diye bunu söylüyor Benim içim acıdı. Çünkü o Yargıtay konuşamazlar ya. ki. Siyasi iktidar devamlı e, ekran e, karşısında herkes onu diyor. Asla böyle bir şey olamaz. Yani dosya gelir. Dosyayı incelersiniz önce. Doğru dürüst incelersiniz. O 102 nedeniyle tahliye buna bakmazsın. Bakın yargıç bakmaz onu yargıç. O o onun işi değildir. O kuralları uygular sadece. Önce incelersiniz. Arkasından bu raportöre gider. Raporlara gittikten sonra bir tebliğname hazırlanır. Bu tebliğname bütün sanıklara ve vekillerine gönderilir. Belli bir süre tanınır. Ondan sonra bir duruşma açarsınız Yargıtay'da, evet. ondan sonra onu onarsınız, bozacaksınız, bozarsınız. Bu işlemler yapılmadan ona onayamazsınız, yani mümkün değildir böylesi bir şey. Çok ciddi sorumsuz açıklamalar oldu ve Yargıtay'ın burada hakkı yendi. Bakın Yargıtay hakimleri inanılmaz bir özveriyle çalışıyorlar. İnanılmaz bir özveriyle çalışıyorlar ama ne kadar özveriyle çalışırlarsa çalışsınlar bu kadar büyük dosya yükü altında... ...yani yargıç açığından kaynaklanan dosya yükü altında doğru dürüst karar da veremezsiniz. Dosya doğru dürüst incelenmiyor. Bakın ben avukat olarak söylüyorum ve müvekkillerimizle bunu konuşurken gerçekten de son derecede rahatsızız yani. Sayın Cemen bir vatandaş olarak baktığımda hakikaten en tehlikelisi bu. Yani önüne gelen bir dosya... O ilgililer için çok önemli. Hayati öneme haiz. Yani belki başka sade vatandaş için önemli değildir ama o öyle bir dosyayı zaman ayırması gereken bir hakim zaman bile ayıramadığını söylüyorsunuz. Nasıl ıı, adaletin terazisini nasıl tesis edecek adalet, çok zor. Adalet çöktü ben size bunu söyleyeyim şu anda çöktü. Bakın şimdi yargıta Yani o dosyanın ruhuna inemeden çok, o sağlıklı kararı birçok nasıl alacak o? Birçok insan neden mahkum olduğunu, neden berat ettiğini bilmiyor. Ben avukat olarak anlatamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani böylesi bir sorun ıı, Türkiye'de yaşanıyor. Yani çok Hı. ciddi bir sorun yaşanıyor. Büyük bir yargı yükü var. Şimdi Danıştay'a ve... Bakın sonuç ne olacak şimdi? Danıştay'a ve yargıtaya yeni daireler... Çünkü evet o, o var ne ne ne şey dairesi konusu hiç olmasa var olan e, dosyaları biraz daha azalt. E, yani işin biraz eritmek aslında evet. işin çözümü 10.000 bin yargıç yani bu açık ve şimdi istinah mahkemeleri kuruluyor ya evet. onlara getirilecek yargıçlarla şu anda açığı kapattığınız zaman 10 bin yargıca ve savcıya ihtiyacınız var. ...bunun için sınav açmaya ihtiyacınız var. Ama yani şu mülakat an, devreye girecek Şimdi mülakat o, girecek artık. Girecek. artık var. Yani mülakat girecek ve bunu... ...Danıştay ne diyorsa ona göre yapacak, yani yapacaklar. Bu, yani bu yılan dosyanın... ...çözümü, ay, hafiflemesinin çözümünü... ...bu ek daireler açmaktan mı buluyorsunuz? Bu, bu şu var olan yangını... ...yangını birazcık söndürmek yani. için bu. Asıl çözüm... İstinaf mahkeme ara mahkemenin kurulması. Fakat ederiz. o istinaf mahkemeleriyle ilgili de eleştiriler geliyor o birimlerden. Yani mevcut yetkileri kaybetmemek gibi böyle bir bir refleksimiz vardır insanoğlunda. Akademik çeyrelerden geliyor. Bakın Adalet Bakanlığı ve Yargıtay biliyorsunuz aralarındaki husum iti. Bugün öyle bir yere geldi ki hem Yargıtay hem de Adalet Bakanlığı istinaf mahkemenin olması gerektiğini söylüyorlar. Evet. artık bunun bence tartışması filan bitti bitti. Bütün bütün ulger ülkelerde de istinaf ara mahkemeler var. Yani daha ikinci bir süzgeç bu. Yani e, adaletin gerçekleştirilmesi için de bir teminattır. Ama dediğim gibi yargı açığını kapatmak şartıyla. Bugün istinaf mahkemelerini e, 2000 Haziran'da kurulacak deniyor. Evet. Haziran'da istinaf mahkemeleri kurulamaz. Çünkü bu açık yargıç saçını kapatamazsınız. Birinci sınıftan hakimlerin oraya gelmesi lazım. Yani ne demek birinci sınıf? Bu e, ağır ceza hakimleri mesela birinci sınıf hakimleridir. Evet. Asliye hukuk e, mahkemesi hakimleri birinci sınıf. Şimdi bunların oraya gelmesi lazım. E, bunların boşalttığı yere nereden gelecekler? Nereden gelecek? Bir de öyle bir sorun. Bu tamamen siyasi iktidarın inanılmaz bir şekilde yargıya üvey evlat muamelesi şu veya bu nedenle yapmasına kaynaklanıyor. Bu nereden geliyor. İkide bir bir ülkede darbe yapılırsa yargının güçsüz olmasını istersiniz. Çünkü döner dolaşır sizi de yargılamaya başlar. Evet. Bu evet. Türkiye'nin klasik şeyidir. E, refleksidir. Burada da artık bu refleks bitti. Yani sırtını duvara yasladı. Bu yüz ikinci madde bir anlamda iyi de oldu yani. Peki bu, yani bu yeni yapılanmalarla beraber bu e, adalet me mekanizmasında ciddi bir e, var olan iktidara göre bir şekillenme mi olacak? İktidar bunu, mu i̇ktidar bunu istiyor. Hayır istiyor da ne kadar gerçekleştirebilir? Yani onun Şimdi bakın analizini şimdi ben ee, şimdi bu referandum önemli çünkü refer adalet herkese lazım. Kesinlikle. Evet. Referandum yapıldı. Bu referandumda işte hepimiz televizyonlarda haberi hakim herkes bir hakimler savcılar, yüksek kurulu uzmanı neredeyse oldu. Yani oh. her akşam dört tane televizyon kanalını özellikle izlerseniz ee, bu tartışmaların yapıldığını görürsünüz ve herkes bir fikir sahibi. Evet. Şimdi eski yapı yani referandumdan referanduma değişti. ESK'nın yapısı değişti. Eski yapı yüksek yargının büyük bir kapalılık içerisinde algülün gülüm birbirini seçmesiydi. Ben buna oldum olası karşıydım. Çünkü biliyorum çok çektim derdini. O kapalı yapının içerisinde bir sürü ee, uygunsuz ilişkiler de oldu. Çok fazla iltimaslar oldu. Bazı davaların hakimleri sürüldü. Çünkü topu topu yedi kişinin içerisinde gezinen bir olaydı. Evet. Ve Olay. çok kapalıydı bu. Evet. Bunun açılması gerekiyordu ve özellikle kürsü yargıçlarının HSK'ya yani ilk derece yargıçlarından seçimle HSK'ya gitmesi gerekiyordu. Ve ben şahsen birinci ama ama şu oldu e, tasarıda gene Yine siyasi iktidarı bir şekilde oraya soktular. Elene uzattı. Oranlar. Yine bir şekilde uzattı. Fakat ilginç bir şekilde bir cümleyle tuhaf bir cümle koydular. Kürsü hakimleri veyahutta bu e, nitelikleri haiz olan yargıçlar dendi. Bu nedir? Bu nitelikleri yargı, e, haiz olan yargıçlar. Sonra anlaşıldı ki bunlar Adalet Bakanlığı'nda çalışan yargıçlar. <gülüyor> Ve ilk seçimde bir baktık ki patır patır ee, bir şekilde Adalet Bakanlığı'nın desteklediği de üç tane Adalet Bakanlığı bürokrat yargıcı var. Bürokrat yargıcı. Çok ciddi bir şekilde şu anda iktidar kadar temsil ediliyor. Sadece o üç tane ile değil. Başka nedenlerle işte yine Adalet Bakanı Kurulu'nun üyesi, Müsteşar Kurulu'nun üyesi, önemli yerlerde filan. Şimdi bunlar iyi şeyler değil. Bunlar iyi şeyler değil. Ee, ve e, siyasi iktidar her dönemde olduğu gibi bu dönemde, bu dönemde de e, elini daha değişik bir üslupla yargıya atmış. Efendim, her yere Orta. uzatmak istiyor. E, neredeyse Kanarya Sevenler Derneği'nde bile elim olsun diyor. Gerçekten böyle bir refleksi var. Evet. Bütün siyasi iktidarlar arzular Olur, ama evet, hep, bunlar biraz daha dozunu ve arttırdılar. Bir e de köklü arttırdılar. Peki son sözlerimize keyifle bir saatimiz geçti hakikaten. Nasıl geçti? Ben de anlamadım. <gülüyor> Türkiye'nin Türkiye sorunu ee, bu kadar olunca doğru haklısınız ama peki yurttaşlarımıza yönelik ne yapacağız? Umutsuz olmaz dediniz sözlerinizin başında. Meslek odalarına bir, bir, ben çok önemli. Bir umut atfedin de programımızı öyle bitir. Meslek odalarına çok önem önemli. Mesleği olanların örgütlendiği yer bu. Mesleği olanlar Yani Türkiye'de gerçekten de üretenlerin Sendikalar, meslek odaları bunlar evet. çok önemlidir. Ee, çok güçlü olmaları lazım. Ve onların üyelerinin siyasi görüşleri farklı olabilir. Odalarına sahip çıkması lazım. Ya. Çünkü burası örgütlenme yerleridir. Evet, evet. Çok önemli. İşte sizin de sorunlarınızı ben... Çok. E, çok bir e, a, eczaneye <gülüyor> arada sırada giden bir vatandaş olarak görüyorum. Evet. ...baromu biliyorum e, ne e, halde... Gerçekten. ...yani bir kere... E, ...kendi yaşam alanınızı... ...kuracaksınız... ...kendi yaşam alanınızı... ...nasıl ki Nevizade... ...sokağında akşamcılar ya. eylem yeri yaptı... ...haklarınızı da savunacaksınız... ...asla geri adım da... ...sürekli yaptı. aydınlık Hı. için bir dakika... ...Kranlıktaki yurttaş tipi... ...Türkiye'de egemen Model olur olmalı. ise... Evet. ...Türkiye'nin sorunu olmaz... ...peki güzel bitirdiniz... ...Sayın Cemal çok teşekkür ediyorum... ...ben teşekkür ediyorum... Evet, sevgili dinleyenler... E, ...ayda bir... E, ...bu ayda bitti... Sayın Avukat Ergin Çinmen konuğumdu. Türkiye'nin son dönemindeki çalkantılarını ve yapılanmalarını kendisiyle değerlendirdik. Çok önemli tespitlerde bulundu. Benim bilmediğim birçok şeyleri de e, izah etti. Kendisine birkaç daha teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman konuk olmasını da diliyorum Ne zaman açıkçası. isterseniz. Evet, bir programda böyle bitti. Tüm dinleyenlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Esen kalın efendim. Bir. Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç. Bu hapı yutmayacağız. İlaç reklamının serbest olduğu ülkelerde yanlış ve gereksiz ilaç tüketimine neden olduğunu, buna bağlı olarak ölümcül zehirlenmelere yol açtığını Biliyorum. İlaç reklamına karşı 1 milyon imza. 27-28 Ocak, Perşembe ve Cuma günleri Mecidiyeköy önü Bakırköy Özgürlük Meydanı, Galatasaray Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı'ndaki standlarımıza tüm halkımızı davet ediyoruz. <Gülüyor>